Evet selamünaleyküm iyi akşamlar arkadaşlar ee, Sizin geliyor mu elhamdülillah evet iyisiniz afiyet etsiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür, çok şükür. Ee, Allah razı olsun hepinizden. Bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar. E, şimdi bu hafta e, Allah izin verirse, e, evet Yunus Bey'den e, girmek isteyen herkese e, izin vermesini rica edebilir miyiz? İnşallah duyuyordur beni Yunus Bey. <gülüyor> evet kıymetli arkadaşlar bu akşam e, önemli bir e, konuyu inşallah işlemeye çalışacağız. O da e, Türkler nasıl Müslüman oldu? E, İslami Türkler arasında nasıl e, yayıldı? Bu aslında yani Orientalistlerin çok e, sıkça üzerinde durduğu bir konudur arkadaşlar. Yani Özellikle Emeviler döneminde başlayan akınlar neticesinde e, Abbasi döneminde e, devam eden e, cihat ve gaza ruhuyla Türklerin Orta Asya'daki bulundukları bölgelerde işte sıkıştırıldıkları ve e, bunun neticesi içerisinde bölgelerinin İslam orduları tarafından fethedildiği e, cizye ödemek mecburiyetinde bırakıldıkları ya da Müslüman olmak e, tercihinde bırakıldıkları için Bizce ödememek için Müslüman olduklarını iddia eden oryantalistler vardır. E, veyahut da e, işte kılıç soruyla e, Türklerin Müslüman olduğunu e, iddia eden, e, ispatlamaya çalışan e, iddialar vardır oryantalistler içerisinde. Dolayısıyla da e, bu meselenin hani huzaha kavuşturulması, Türk, Türklerin İslamlaşmasındaki önemli faktörler nelerdir? Mesela bu iyi bir sorudur aynı zamanda arkadaşlar. Türklerin Müslüman olmasındaki etkenler faktörler tesirler neler olmuştur İnşallah bu akşam bunları incelemeye çalışacağız Aslında arkadaşlar emeviler döneminde Türkler arasında işte bu cihat çalışmalarının akabinde Türklerin Müslüman olmaya pek yanaşmadıklarını aslında burada ki, e, mücadele edilen şeyin e, İslam dini değil e, bir istila hareketi olduğunu e, algıladıklarından dolayı pek yanaşmadıklarını e, İslam'ın aslında Emiviler'in yıkılması ve Abbaslerin başlangıcı başlangıcıyla beraber zayıflayan o cihat ve gaza ruhunun e, yaşandığı dönemlerde yani barış ortamında aslında e, Türklerin arasında İslamiyet'in hızla yayıldığını söylemek mümkün olur. Şimdi aslında arkadaşlar şöyle çok uç iddialar da var. Emevilerin daha fazla vergi geliri tahsil etmek amacıyla bazı Türklerin Müslüman olmalarını engelledikleri, bunların da bu hususunda bazı Türkmen beylerinin kendi tabalarını kaybetmemek adına işlerine geldiğini ve Türk beyleri ile Emevi liderler arasında Türklerin, İslamlaşmasını engelleyen gizli bir aktin olduğunu söylerler ve bunun kısmi derecede doğruluk payı vardır. Çünkü Emeviler biliyorsunuz yapmış oldukları en büyük hatalardan bir tanesi Arap olmayan Müslümanları da cizliye bağlamaları. Halbuki İslam hukukuna göre bu haramdır. Cizliye anlamaz Fakat devletin merkezi devletin gelirlerini artırmak amacıyla bunu yaptıklarından dolayı ve Gayrimüslimlerden daha fazla vergi geliri elde edeceklerini düşündüklerinden dolayı gizli gizli yeni Müslümanların İslam'a katılmasına ne dair rivayetler vardır. Şimdi arkadaşlar daha önceki derslerimizde bahsetmiştim. Biliyorsunuz Hindistan'da da kast teşkilatı var. Orada da insanların neseplerine ve etni sitelerine dayalı bir sosyal tabakalaşma olduğundan dolayı ve bir üst tabaka alt tabakaya amir hükmünde amir e, şeklinde muamele ettiğinden dolayı alt tabakadaki Müslümanların kendinden daha alt tabakadaki Müslüman olmaya aday insanların İslam'a girmesi için özel bir gayret sarf etmediğine, sırf o amirlik ve e, emretme e, hazından duygusundan e, mahrum olmamak amacıyla arkadaşlar. Hint kökenli, Indo-Pak Subcontinent dediğimiz Hindistan Alt Kıta Yarımadası ve oradan göç edilen ya da göç ettiren Müslümanlar arasında böyle bir fenomenin, fenomene şahit olduğumuzu tarihsel gerçeklik içerisinde ifade etmiştim. Bir kez daha ifade edeyim. Demek ki Emevilerin bu şekilde eski Türk beyleriyle yapılan işbirliği çok fazla sürmüyor. Tabi bu arada kutlu bir parantez olarak değil mi? E, Ömer bin Abdülaziz'i zikretmemiz gerekiyor. Ömer bin Abdülaziz'in zamanında eee cizye ve işte eee haraç kaldırılıyor ve e, Türklerin İslamlaşması yönünde bir istimalet politikası, bir mülayemet e, politikası yürürlüyor. Yine Nişab bin Abdülmelik döneminde e, bu isim önemli arkadaşlar, arkadaşlar. Horasan valisi Eşres bin Abdullah. Eşres bin Abdullah Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için çalışan e, liderlerden. Şimdi arkadaşlar, e, Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasındaki e, etkenlerden bir tanesi de işte e, haricilerin veya muhtezilerin olduğu dönemlerde mürciyenin, bu da bir itikadi ekolu haline gelmiştir. İslam itikadi, itikadi ekollerinden bir tanesidir. Mürciye arkadaşlar ca eden yani geriye bırakan kişinin yaptığı günahının kendisinin kendisine bir e, zarar vermeyeceğini iddia eden e, bir itikadi anlayıştır. ve ahirete bırakan Efendimlim ahirette de kendisine şey işte ceza iyi bir mü de getirmeyeceğini inanan daha çok suhutle yaklaşan mucizeli ve e, haricilere göre bir itikadi ekolün e, o bölgede olması e, Türklerin İslamlaşmasında bir etki İstimalet şuydu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu slide'ı siz hareket ettirebilirsiniz. Kendiniz de edebilirsiniz. Ee, şimdi ben bir taraftan e, bu odaya girmek isteyenlere izin vermekle meşgul oluyorum. Ee, istimalet şuydu arkadaşlar. İstimalet e, Osmanlı'nın özellikle çok sıkça kullandığı e, bir politikaydı. Biliyorsunuz Arapça'da Elif Sinta Eki bir mastarın başına geldiği zaman bir şey istemek anlamına gelir. Mesela istiğfar dediğiniz zaman bir insanın bağışlanmak istemesi için tespihat yapması demektir. İstifka dediğiniz zaman işte yağmur doğasına çıkmak ve yağmur doğası istemek demektir. İstimalet politikası biraz sonra yine değineceğim. O da insanların kalplerini Tehlif etmek amacıyla müellefe kulüp dediğimiz insanların özellikle sınırın uç tarafındaki yaşayan gayrimüslimlerin kalplerini İslam'a meyil ettirmek için, sındırmak için, Hülya Hanım'ın ifade ettiği gibi uygulanan bir yumuşaklık politikasıydı. Ve işte bu e, e, coğrafyada istimaliyet politikası da e, netice itibariyle e, uygulanmıştır ve e, Türklerin kalbi e, sındırılmıştır. Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz siyaseten bir aile ya da bir lider kendisini iktidara taşıyan insanlara karşı her zaman iyi davranmıştır. Biliyorsunuz Abbasi ihtilaliyle beraber Arap olmayan unsurlar Arap olmayan unsurlar Emevileri ortadan kaldırmış ve Abbasileri iktidara taşımıştır. Bunların içerisinde Türk kumandanları da vardır. Türkler de vardır. Dolayısıyla Abbasiler bir vefa göstergesi olarak Türklere e, Emevilerden kıyası kabul edilmeyecek, kıyası kabul olmayacak bir şekilde e, iyi davranmış onları kazanmaya çalışmışlardır. Abbasiler Türklerin e, bulundukları noktada Çin ile kendileri arasında bir e, tampon bölge veya bir ara güç olarak e, İslam'a hizmet edebileceklerini fark eden insanlardır arkadaşlar. Dolayısıyla da Onların İslamlaşması için hem de kendilerine iktidarı taşıdıklarından dolayı... ...hem de onların çok iyi savaşçı olduklarını... Efendim söyleyeyim, ...at üstünde Dörtlal'a giderken salağından ok çekerek isabet ettiren süvariler olduklarını fark ettiklerinde... ...onların İslamlaşması için özel bir gayret sarf etmişlerdir. Şimdi arkadaşlar... <gülüyor> Ee, Samaniler döneminde aslında İslam'ın e, Samaniler kimdir? Abbasilerin arkadaşlar e, en uç beyliğidir. Şimdi Abbasi devletinin merkezinin Bağdat olduğunu düşünürsek Samanilerde en uç beyi dediğimize göre Doğu İran ve Orta Asya bölgesine tekabül eden bölgede yaşayan bir uç beyliği olmuş oluyor. E, bugünkü işte Tacikistan sınırları e, oradan e, başlıyor. İşte Samaniler, uç beylikleri arasında Türkler, özellikle Saman hükümdarı İsmail bin Ahmet 890'lı yıllardan bahsediyoruz. Oraları akınlar düzenliyor ve oraları İslamlaştırmaya başlıyor. Ve tabi bu arada işte bu bölge işte Mavera, Unnehir, Buhara, Taşkent, Belh, Merv gibi... Önemli şehirler bir bir artık İslamlaşmaya başlıyorlar bu istimalet politikası neticesinde arkadaşlar. Ve oralar sadece İslamlaşmakla kalmıyor. Türklerin sosyal hayatında ciddi bir transformasyon, bir değişim meydana getiriyor. Yani nomadik kültürden sedenter kültüre, yaşam tarzına geçiyorlar. Yani göçebe kültürden şehirleşmeye geçiyorlar ki bu aslında Türklerin hayatında çok önemli bir Kırılma noktası da dönüm noktasıdır. Çünkü arkadaşlar medeniyet inşası ancak şehirde mümkün olur. Göçebe, kanun, göçebe kurallarının, kanunların yaşadığı topluluklarda, göçer, konar topluluklarda bir medeniyet algısı, bir medeniyet inşası tarih boyunca mümkün olmamıştır. O yüzden şehir ve medeniyet iki ayrılmaz konsepttir. Türklerin işte Buhara, Merv Belki gibi e, şehirlere iskan etmeleriyle beraber bu e, şehirlerde adeta bir ilim kültür merkezi haline gelmiştir. Özellikle Türklerin İslamlaşmasından sonra Buhara'nın Semerkant'ın işte Horasan bölgesinin e, ciddi manada e, ilim merkezi haline geldiğini e, söyleyebiliriz. Arkadaşlar Türk İslam bilim tarihinde e, Buhara ekolünün Semerkant ekolünün Fergana ve Meraga ekolünün çok önemli bir yeri vardır. Özellikle işte astronomi, felek gibi veya e, temel İslam bilimleri gibi, hadis gibi değil mi? İmam Muhtari'nin e, İmam Tirmizi'nin Tirmizi çıktığı e, büyük İslam bölgeleridir. Ve bu e, oradaki bilgi e, birikimi Selçuklular kanalıyla Osmanlı'nı dahi etkilemiştir. Bu çok önemli bir damardır. Evet arkadaşlar, şimdi burada bizim kolonizatör derviş dediği Ömer Lütfi Barkan'ın bir konseptten bahsedeceğim sizlere şimdi. Kolonizatör dervişler kimlerdir arkadaşlar? Hiç bilinimiz var mı kolonizatör dervişi Ömer Lütfi Barkan kim için kullanmıştır? Evet. Şimdi arkadaşlar kolonizatör derviş e, demek şu demek. Ömer Lütfi Barkan e, Türkistan tarihinde e, Sufi olup, tasavvuf ehli olup da ama aynı zamanda gaza ehli olan dervişanın uç beyliklerde boş arazileri e, ihya ve e, inşa etmek suretiyle kurmuş oldukları ribatlarla e, gönülleri fethettikleri yer yer işte cihat, cihat ve gaza akımlarıyla beraber İslam'ı daha uzak beldelere, daha kızı elmayı aradıkları bölgelere e, aktaran dervişan grubuna verdiği adı. Şimdi bu enteresandır arkadaşlar. Kolonizatör aslında e, Alp Erenler'e e, yakın bir e, konsept ama bakınız şöyle Şimdi mesela diyelim ki İslam'ın İslam, e, İslam devletinin sınırları belli. O de, devletin gayrimüslimlerle olan sınırlarının en uç noktasında bir boş arazi, bir sufi tarikata e, bir özellikle sultan ya da paşa tarafından alınıyor, veriliyor. Oralara bunlar bu sufiler gidiyor, çok e, fiziki şartlarla mücadele ediyorlar, toprağı ıslah ediyorlar, Efendim, oralar tekkeler, kankahlar. Efendim, söyleyeyim e, camiler, e, aşevleri e, inşa ediyorlar e, ve orada yaşamaya başlıyorlar. Ayende ve Revende dediğimiz Osmanlıca <gülüyor> e, gelene geçene hizmet ediyorlar. İşte çorba kaynatıyorlar e, yolculara, kervanlara. Bila hizmet ediyorlar e, ve oraya orayı bir koloni haline getiriyorlar bakın hem Şimdi bu Amerikan kolonizasyonundan ve Avrupa kolonizasyonundan farklı. Bu bir dervişan kolonizasyonu. Bir derviş harekatı. Ve bu şekilde kolonizatör dervişler orayı e, orayı arkadaşlar arkadaşlar tekrar söylüyorum. Siz bu slaytı indirebilirsiniz. Kendi e, bilgisayarınıza, Oradan e, takip edebilirsiniz. Şimdi işte bu kolonizatör zaten bu anlattığım slaytta da yok arkadaşlar. Ee, kolonizatör dervişler e, bu sufi e, gaza ehli olan insanlar e, ne yapıyorlar arkadaşlar? İşte İslam'ın e, Türkler arasında yaygınlaşmasındaki en önemli amillerden etkenlerden bir tanesi bunlardır arkadaşlar. Mesela kimdir? Mesela Şakik'i arkadaşlar. Behri Şakik isminde e, 790'da vefat etmiş bir eee zattır. Başka işte meşhur İbrahim Ethem. Bakınız bu bizim popüler kültürümüzde işte Evet arkadaşlar indirebiliyorsunuz diye biliyorum. İndiren var mı aranızda? Onu sorayım. İzin kolay, izin veririz. Evet arkadaşlar bu slaytları şu anda açık olan PDF dosyasını indirmemeniz için biz şey görmüyorum bir sıkıntı engel görmüyorum indireniz var mı hiç yok evet şimdi Yunus Bey e rica edeyim ben o zaman Yunus Bey dinliyorsa beni ee, bunu arkadaşlar indirsinler lütfen paylaşım sistemde var evet ben de öyle biliyorum arkadaşlar bunu sizin sistemden indirebilmeniz gerekiyor <gülüyor> evet Dilar Hanım biraz daha ee, sizden bilgi istiyoruz bu konuda Evet, İSÜZEM'de sistemden indiriliyor. Ayrı bir pencere dersliyor. Evet arkadaşlar bu konuyu da konuşmuştuk. Şimdi e, her iki metnin yazarı da aynı hocalarımız. Nurettin Gemici ve e, İlyas Hoca. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ben e, size ders yani kitap haricinde bilgiler anlatıyorum burada. Ama e, önemli olan e, İslam Tarihi 2'nin notlarıdır arkadaşlar. Ben sizin e, genel kültürünüz, İslam kültürünüze olan hukufiyetiniz artsın diye e, ekstra bilgiler ilave ediyorum. Ama siz sınavda tabii ki bu e, notlardan mesulsunuz. Evet, not alır, alırsanız bu sizin için iyidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani bu geçen senenin notları da olabilir. Belki bu sene biraz ilave de olmuş olabilir. Yani siz bir zahmet yeniden indirin. Evet kolonizatör derviş arkadaşlar. Bu e, terim Ömer Lütfi Barkan üstada e, aittir. Ömer Lütfi Barkan da e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yetişmiş olan çok önemli bir iktisat tarihçisidir arkadaşlar. Ömer Lütfi Barkan bir vakıf uzmanıdır. Ee, ve e, Cumhuriyet'in yetiştirmiş olduğu ve daha doğrusu Osmanlı'nın son zamanında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde e, yetişen en büyük ilim adamlarımızdan bir tanesidir Allah rahmet eylesin kendisine. Şimdi bu tabir ona aittir kolonizatör derviş yani e, sınır boylarına giderek orada işte ribatlar, tekkeler, vakıflar, hankahlar kurarak oray, oraya... Orada yerleşen ve orada işte ayende ve revendeye, gelene geçene, yoldan geçene hizmet eden, oraları ıslah eden, vakıf vakfiyelerdeki tabiriyle şenlendiren insanlara kolonizatör dermiş arkadaşlar. Demek ki işte şakik Belhi ve İbrahim bin Edhem, Belhli İbrahim bunlar arkadaşlar tüccar oldukları halde Ömer Lütfi Barkan. Barkan Evet Şimdi onun bu Başlıkla bir tane makalesi de vardır Vakıflar dergisinde çıkmıştır online de Bulabilirsiniz Ömer Lütfi Barkan Kolonizatör Derviş diye yazdığınız zaman Çıkar arkadaşlar Demek ki bu gaza kültürü arkadaşlar Bu gaza kültürü Bu kolonizatör Derviş yani bakın şunu söylemeye Çalışıyorum İslamın yayılmasındaki en önemli etkenler tarih boyunca da böyledir, bugün de böyledir. E, ritualistik ve püritenist İslam anlayışından ziyade irfani geleneğimizdir arkadaşlar. Şimdi bunu biraz açayım isterseniz. Yani e, tasavvufi nosyonu olmayan efendim söyleyeyim, tarihçi ailesi kabukla e, uğraşan ama özden e, uğraşmayan e, İslam anlayışının çok sayıda bir e, İslamlaşma ya e, İslamlaşmaya sebebiyet verdiği vesile olduğunu söyleyemiyoruz tarihsel bir gerçeklik olarak. Ama onun yerine e, işte irfani gelenek dediğimiz, işte bu tasavvuflan, e, gönül ehli insanlarla, alperenlerle, ahilerle, evet Recep e, Hocanın demek ki orada var. Recep Şentürk Hocanın arkadaşlar teşekkür ediyoruz e, Şaban Uçal kardeşimize. Şimdi arkadaşlar e, dolayısıyla bakın bu çok önemli bir noktadır. Yani bugün mesela karşıya kaldığımız sorunlarda da bu vardır. Yani e, işte güney sınırlarımızda işte ortaya çıkan bu işte hani terör işi vesaire bakınız bunlar hep işte pürütenis hareketlerdir. Bunlar e, şekliyatla uğraşan hareketlerdir ve bunlar e, tarih boyunca çok fazla bir fayda getirmemiştir bu tür hareketler. E, bunlar çünkü işte e, kabukla uğraşırlar, e, ritüellerle uğraşırlar ve e, püritanistir en iyi ifade budur aslında, püritanistir e, bunlar ve bunlar da e, maalesef İslam'ın e, zaman zaman yanlış e, anlat, anlatılmasına ve anlaşılmasına sebebiyet vermişlerdir. Ama bizim işte hem Türklerin İslamlaşması, hem Anadolu'nun İslamlaşması, hem Balkanların, hem Kafkasya'nın İslamlaşması ee, bu tür hareketlerle olmamıştır. Yalnızca ve yalnızca irfani gelenekten etkilenen işte Ahmet Yesevi gibi, Şakikü Belhi gibi, İbrahim Ethem gibi İsar e, gösteren, fedakarlık e, gösteren, diğer gam insanların gayretleriyle, cefalarıyla, e, işte e, çalışmalarıyla olmuştur. İşte kolonizatör dervişler, işte ribat, geleneği çok önemlidir arkadaşlar. Ribat, bakın Rabat'a yerbutudan gelir. İşte insanların birbirleriyle bağlandığı, kaynaştığı yerler insanlar gelir, bilabeder kalırlar. Medine İmnever'de mesela bir Erzurum ribatı vardır arkadaşlar. Oraya işte hacılar, umucular gittiği zaman ücretsiz kalabilir. Bu ribat geleneği, bu hangah geleneği vakıflar tarafından destekli bir şekilde İslamlaşmaya vesile olmuştur tarih boyunca. Bugün de aslında İslam davetçilerinin benzer usulleri Yeniden düşünmesi, yorumlaması gerekir arkadaşlar. Yani irfani gelenekle aslında bir davet söylemi, davetçi söylemi mutlaka Müslümanların geliştirmesi gerekir. Peki arkadaşlar şöyle bir soru sorsak size ne dersiniz? İslamiyeti resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti hangi devlettir? Gibi şöyle güzel bir sınav sorusu sorsak ne dersiniz? Evet arkadaşlar İdil Volga. Şimdi arkadaşlar devlet dini olarak benimseyen ilk büyük Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. Resmi dini olarak kabul eden ilk devlet ise İdil Volga. Çünkü tarihsel olarak Karahanlılar arkadaşlar daha büyük ve daha geniş bir coğrafyadır. Ve İdil Volga Bulgar devleti. Ee, burada belki Bulgar hükümdarı bu ilteber almış e, Abbasi halifesinin muktedir billah zamanında yaşıyoruz değil mi? Kitabınızda da var. Ee, bu e, Abbasi halifesinin göndermiş olduğu İslam'a davet mektubunu böyle ayakta hürmeten e, dinleyip ondan sonra işte böyle e, yeri göğü ünleten bir sesleriyle konuşuyorlar. E, Tam dini dediğiniz şamanizm aslında ee, şamanizmden geçen e, diyorsanız evet e, ama e, yani bizim burada İslam'a geçiş e, bildiğimiz İslam arkadaşlar normal şamanizm değil aslında şamanizm sihir yönü güçlü bir e, anlayıştır e, Türklerin gökten gök tengri anlayışından biraz daha Farklıdır. Oraya geleceğiz arkadaşlar. Biz burada Müslümanlaşmadan bahsediyoruz. İslam'ı ilk kabul edenlerden bahsediyoruz. Demek ki bu işte İdil-Volga, Bulgar devleti önemli birinci olarak. Ondan sonra ikinci olarak işte Karahanlılar, ondan sonra Gazenliler arkadaşlar. Çok büyük İslam devleti bunlar. Bunları ayrıca özel olarak inşallah inceleyeceğiz. Çünkü Karahanlıların Müslüman olması, Abdülkerim, Saduk, Burahan'ın Müslüman olması o bölgenin işte hızla İslamlaşmasına vesile olmuş ve İslam kültür ve medeniyet tarihinin önemli bir kesitini oluşturmuştur. Karahanlar, Gazneliler çok büyük alimler yetiştirmişler ve hem etik hem de estetik anlamda şaheserler Magnus Opunlar İslam kültür ve medeniyetine arkadaşlar bunlar hediye etmişlerdir. Şimdi Burada işte Samanilerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Samaniler neydi? Abbasilerin uç Beyliği Doğu İran ve Orta Asya'da kurulmuş bir devletti. Ve bu beylikti daha doğrusu. Onlarla işte bu Karahanlı arasında bir mücadelenin süre geldiğini söylemiştik. İşte Türklerin İslamlaşmasıyla bu mücadele yerini ittifaka bırakıyor arkadaşlar. Yerini ittifaka bırakıyorlar ve aslında ee, bu ittifakla beraber Müslümanlar ve İslam o bölgede e, çok güçleniyorlar. Burada tabi bu bölgenin çimentosunun harcını karan e, Üstad Ahmet Yesevi'yi de e, zikretmeden geçemeyiz değil mi arkadaşlar? Orada yine irfani gelenek e, Ahmet Yesevi e, irfani gelenek ile e, Türklerin Karanların e, fevç fevç grup grup İslam'a girmesine faydası oluyor arkadaşlar. Şimdi bakınız 200 bin çadır Türk'ün bir anda İslam'ı kabul ettiği söyleniyor mesela. İbn Fazlan tarafından. Şimdi 200 bin çadır demek arkadaşlar beşte çaktığınız zaman bir milyon insanın bir obada aynı anda Müslüman olduğunu tahayyül ediniz. İşte böyle büyük e, İbni esir tarafından ifade ediliyor. 960'lı yıllar. E, ve bu şekilde e, yine 961-77'de artık ilk Kur'an tercümeleri başlıyor ve artık Orta Asya dediğimiz maviaın Nehir dediğimiz işte e, Türk boylarının e, hakanlarının devletlerinin Alperenlerinin e, küçüklü büyüklü, diili ufaklı olarak İslam'dan tanıştıklarını söyleyebiliriz Demek ki arkadaşlar bu bir tarihsel süreç e, baskı politikasıyla değil de e, istimalet politikasıyla Türkler İslam'ı e, tercih etmişlerdir ee, ve konuşmanın başında ifade etmiş olduğum işte gizli ödememek için Müslüman oldular veya Arap kılıç Arap kılıcı zoruyla Müslüman oldular gibi bir e, iddia kesinlikle doğru değildir. Peki hala öyleyse Türkleri İslam dinini kabul et sevk eden sebepler nelerdir bunu biraz daha derinlemesine incelemeye çalışalım. Neden Türkler Müslüman oldular eğer savaş yoluyla, kılıç soruyla Müslüman olmadılarsa. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz insanlar, gruplar, milletler çeşitli vesilelerle tanışırlar, yaleye gelirler. Mesela Haçlı Seferleri Avrupalıların İslam kültür ve medeniyeti ile karşılaşması için bir vesile olmuştur. Birçok kitap Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'ya götürülmüştür. Birçok Müslüman e, İslam medeniyetinin kurumu mesela vakıf gibi bir kurum e, haçlı savaşları ve seferleri esnasında fark edilmiş e, askerler tarafından ve Avrupa'ya taşınmış ve Oxford gibi e, Melton College gibi e, işte İngiltere'nin ve Avrupa'nın en köklü e, üniversite e, kurumları bir vakıf olarak o zaman e, inşa edilmiş ve netice itibariyle bir aydınlanmaya giden yolun önemli kilometre taşları döşenmiştir. Demek ki fetihler arkadaşlar savaşlar değil mi? Bakın Irak savaşında 1. körfez savaşındaki Irak savaşında birçok askerin, ameliyat ve askerin Müslüman olduğunu biliyoruz. Neden? işte o bölgeye geliyorlar. Mimari ilgilerini çekiyor. Ondan sonra işte ritüeller ilgilerini çekiyor. Ve netice itibariyle savaşmak için geldikleri bir coğrafyadan o coğrafyadaki insanların dininden etkilenmek suretiyle insanlar Müslüman oluyorlar. Aynı şey burada da olmuştur. İlk başlarda Türkler işte Emevilere ve Abbasilere karşı bir rezistans, bir tepki göstermiş olsalar, yer yer savaşmış olsalar bile onlarla ilk karşılaşmaları fetihler yapıyordu kanalıyla gerçekleşmiştir. Burada işte Kuteybe İbni Müslimin ismini özellikle zikretmek gerekir arkadaşlar. Kuteybe İbni Müslim bu ismi bilmenizde fayda var. Kuteybe İbni Arkadaşlar ders yeri oldu. Biz hala odaya giriyorsunuz. Evet arkadaşlar Kutay ve Bin Müslüman. Ah kavuruda kavur. Evet. Kuteybe i̇bn Müslim arkadaşlar bu önemli bir isim neden? Çünkü işte Orta Asya'da özellikle Orta Asya coğrafyasında Türkler arasında İslam'ın yaygınlaşması Mağara önlerde nehirde yaygınlaşması için çok gayret eden Müslüman Arapların önde gelen kumandanlarından bir tanesidir. Kuteybe i̇bn Müslim Şimdi arkadaşlar işte kılıç soruyla Müslüman olmak diye bir şey yoktur. Yani bir kere Bakara suresinde eskeriz ne var. La ikrahefi din, değil mi? En başta la ikrahefi din vardır. Yani dinde zorlama yoktur. İnsanları zorlayamazsınız. Bakınız şimdi işte bu işin ezidileri, yezidileri o yaşadıkları coğrafyadan sürmesi, öldürmesi. Asla ve asla İslam'ın öğretileriyle bağdaşmayan bir husustur. Yani o bölgede insanlar yüzyıllar boyunca Müslümanların emanı içerisinde yaşamışlardır. Yani bugün Kahire'de, Bağdat'ta, Kudüs'te Hristiyan kiliseleri, Yahudi havraları, camilerin yanında varlık, varlıklarını sürdürebildiyse işte bu aramızdaki bu hukuki akten dolayıdır. Yani dolayısıyla bu aslında yapmış oldukları şey bir kere İslam akidesine, İslam fıkhına aykırı olduğu gibi tamamen ters olduğu gibi aslında teşvihul İslam dediğimiz yani İslam'ın şeytanlaştırılması ve formanın yanlış anlatılmasına da sebebiyet vermesi hasebiyle de çok büyük bir vebali aslında bu insanlar yüklenmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar dinde Zorlamanın olmadığını, e, İslam'ın bu anlamda bir e, tesamuh dini olduğunu, bir hoşgörü dini olduğunu eğer e, bir akit varsa, mesela bugün pasaport bir akittir arkadaşlar. Pasaport bir İslam devletine girerken bir gayrimüslim pasaportu ile vizesi ile giriyorsa bu o Müslüman ülkenin o giren turistin hayatını e, garanti altına e, almasının İslami hukuk açısından bir garantisidir. Dolayısıyla e, İslam'a bağıştımayan bu tür e, bu tür organizasyonları şüpheyle karşılamak gerekir. E, her ne kadar onlar çok işte iyi Müslüman olduklarını iddia etseler dahi. Evet arkadaşlar. E, öyleyse demek ki e, fetihler e, e, efendim söyleyeyim. E, Tevbe i̇bn Müslim arkadaşlar tekrar edeyim Orta Asya'nın İslamlaşması'nda çok çok iyi bir siyaset güden bir Arap kumandanıdır, valisidir. O açıdan onun sistematik bir İslamlaştırma politikası olduğu için özellikle onu zikrettim. Demek ki arkadaşlar insanların ve toplumların etkileşim yöntemlerinden bir tanesi savaş, gaza iken diğerisi de ticarettir ve en sağlıklı etkileşim biçimi arkadaşlar... Evet, etkileşim metotlarından bir tanesi arkadaşlar ticarettir. Çünkü arkadaşlar, tarih boyunca ticari emtia dolaşırken beraberinde fikirleri de taşımıştır. Tekrar ediyorum, tarih boyunca ticari emtia, ticaret malları mobilite halindeyken, hareket halindeyken beraberinde kültürü, ve fikirleri de taşımıştır. Bu hep böyledir. Şimdi ise arkadaşlar bizim şu yaşadığımız, yaşadığımız zaman dilimi içerisinde fark etmemiz gereken hususların başında bu mobilizasyonun yani eşyanın, ticaret mallarının, efendim söyleyeyim, paranın, sermayenin korkunç bir hızda yer değiştiğini fark etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela işte şu kadar trilyon dolar bir sermayenin arkadaşlar sınır tanımadan dünyanın farklı coğrafyalarına gittiğini, gittiği yerde bir ağırlık merkezi oluşturarak oranın siyasetini, medyasını şekillendirdiğini fark etmemiz gerekiyor. Tabii bu sadece ticaretin ve sermayenin değil, aynı zamanda kültürlerin, fikirlerin en en önemlisi fikirlerin çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve artık İslam'ın e, temsil noktasında e, yeniden üzerinde düşünülmesi gerektiği bir çağda yaşıyoruz şu anda. Bakın esk, eskisi gibi e, eskisi gibi daha yavaş değil. Şu anda işte belki bu e, videoyu birisi kaydedip internete koyduğu anda milyonlarca belki milyarlarca insanın anında ulaşabileceği e, yani fikirlerin çok süratli bir şekilde yıldırım hızıyla dünyanın dört bir tarafına e, yayıldığı bir dönemde İslam'ın temsilini yeniden düşünülmesi, yeniden üzerine iktihatlar yapılması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, eskiden de bu kadar hızlı olmasa bile dünya globaldi ve işte İpek yolu gibi, Kral yolu gibi, e, Yemen, e, Şam arası ticaret yolları gibi e, işte eşyaların, kervanların e, aktarıldığı mecralar vardı. Mesela bu Orhan Pamuk'un abisi Profesör Şevket Pamuk var. İktisat tarihçisi Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlar. Onun e, sürre alaylarının aslında Osmanlı toprakları, memariki Osmaniye içerisinde en büyük e, madeni para akışını sağlayan e, yol olduğunu söyler. Mesela işte İstanbul'dan çıkan sürre alayları var ya Üsküdar'dan çıkar, haremden çıkar. Harem, e, Hicaz toprağı kabul edildiği için harem ismini almıştır. Oradan sürce alayları çıkar. İstanbul'un Osmanlı, Osmanlı'nın Mekke ve Medine'de dağıtılmak üzere hediyelerini yüklenen develer vesaire şeyler. Aynı zamanda çok büyük bir altın para hareketini yani bu iktisat tarihi açısından fevkalade, işte Orta Doğu Mısır üzerinden Hicaz'a giden böyle bir para akışının olduğunu söyler. Demek ki sermayenin dolaşımı o zaman da vardı ve bu Ticaret kervanları içerisinde aynı zamanda e, sufiler, e, dervişler, bilge insanlar, alimler, ulema da bulunuyordu. Ve onlar da gittikleri yerde işte halen ve kalen yani hem hal ilmiyle hem de kal ilmiyle e, İslam'ı temsil ediyorlardı. Ve bu temsil neticesinde işte insanlar Müslüman oluyordu. Türklerin insanlaşmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi de Türklerin yaşadığı coğrafyanın ipek yolu ipek ticaret yolu üzerinde olması işte bu sözünü etmiş olduğum hem tüccar hem de gönül ehli olan insanların davranışlarından efendim, ahlaklarından, faziletlerinden erdemlerinden etkilenerek Müslüman olduklarını söyleyebiliriz. Yani tekrar ediyorum o oryantalist bir düşüncenin geçerli olmadığını Arkadaşlar mesela bu dönemde Buharalı Erzekyan isminde birisinin ticaret maksadıyla Çin'e gittiği, bakın ta Fahir Aşid'in döneminin sonunda Çin'e gittiğini, oradan deniz yoluyla Basra'ya geldiğini, oradan Küfe'ye geçerek Hz Ali'yi görerek Müslüman olduğu tarih kitaplarında kayıttadır. Bakın nasıl bir yol çizerek. Herkese bugün en büyük İslam ülkesi kabul eden Endonezya'nın sadece ve sadece bu Arap tüccarlar deniz yoluyla gelen tüccarlar yoluyla Müslüman olduğunu biliyoruz. Yani eğer İslam kılıçla yayıldıysa, Endonezya nasıl İslamlaştı o zaman? Onu nasıl izah edebilirler? Veya Zanzi var, değil mi? Tanzanya, Yemen'in Yemen'den çıkan balıkçı gemilerinin arkadaşlar Doğu Afrika kıyılarına gitmek ve orada ticaret yapmak, oraya yerleşmek suretiyle Doğu Afrika sahil şeridini İslamlaştırdığını biliyoruz. Mesela bugün Swahili denen bir dil var. Ne demek sıvahili arkadaşlar biliyor musunuz? Ve bu dilin özelliği nedir? Bana söyleyin. Nerede konuşulur bu dil arkadaşlar? Evet. Ya başka işlerle meşgulsünüz ya da cevaplamak istemiyorsunuz sorularını. Ben ona ihtimal vermemişsin de o yüzden böyle söyledim arkadaşlar. Yine de ben hatırlatayım size. Şimdi Swahili arkadaşlar işte tam da böyle bir e, ticari hareketlerin neticesinde ortaya çıkan bir dil. Enteresan bir dil. Doğu Afrika'da e, konuşulan bir dil. İşte Tanzanya, Zanzibar e, adası oralarda konuşulan ve Swahili aslında sahilden geliyor yani. Sahilun, Swahilun ve Suvahili. E, sahil dili aynı zamanda. Ve bu dil e, aynı Fransızların e, yerel Afrika dilleriyle ortaklaşa e, evet e, ortaklaşa kullandıkları kırma bir dil olan kriyol alfabesi gibi, kril demiyorum arkadaşlar, kriyol diye bir dil var. Mesela Morjiz adalarında işte Fransızların yerel dille ortaklaşa yarı Fransız yarı e, yerel dil e, neticesinde ortaya çıkartmış oldukları bir dil var. Aynı bu dilde Arapça ile e, mahalli dilin meclis edilmesinden, evliliğinden değilim artık ortaya çıkmış bir değildir. Ve sağdan sola doğru yazılan bir değildir. Aynı Arapça gibi ve içerisinde de fevkalade Arapça bir kelime adresi bulup İşte bu, bakınız ticaretin, doğru tüccarın, hani kıyamet gününde gölgelerin olmadığı zamanda arşin gölgesinde gölgelenecek yedi şahıs içerisinde de doğru tüccar var ya, işte bundan dolayı o. Yani İslam'ı temsil ettiklerinden, İslam'ın yayılmasına katkıda bulunduklarından dolayı insanlar, o insanlara e, bu e, müjde veriliyor. Demek ki ticaret önemli bir e, husus arkadaşlar. Ve bugün bile aslında insanlar, sizlerin e, Doğu Afrika'yı İslamlaştıran kim diye arkadaşlar bir kişi değil biliyorsunuz. Doğu Afrika'yı İslamlaştıran e, birçok e, insan var. Ama Yemenli e, tüccarların olduğunu söyleyebiliriz. Yani öyle tek bir isimden e, bahsetmek e, mümkün değil. Mesela Mozambik için söyleseniz Musa bin İmbik Hazretleri or oran için söylenir. Yani böyle e, tek kişilik e, büyük insanlar vardır ama Doğu Afrika büyük bir sahil şehri, Tek kişi tarafından e, evet Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. O da doğru tüccarların başıydı arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ee, Evvel e, bunu söyledikten sonra bir üçüncü noktaya gelelim, değil mi? O üçüncü nokta nedir? O da e, o da şu arkadaşlar e, bizim Orta Asya Türk inancının aslında ben e, hani 124 bin peygamber işte bir rivayete göre 224 bin peygamber var ya o peygamberlerden işte tebliğini yapmış, miadını doldurmuş e, insanların e, bakayası olan bazı inanç sistemlerinin olduğunu düşünüyorum. Yani Orta Asya'da da Hindistan'ın bazı bölgelerinde de gerçekten monoteistik bir e, din anlayışı. Yani tek tanrılı, e, cennet ve cehennem, e, ahiret, mükafat ve ceza e, inançlarının hakim olduğu e, törenin belki e, biraz mitolojiyle karışık da olsa ee, yine bu monoteistik çerçeveden çıkmadığı bir din anlayışı var. Bir din tasavvuru var eski Türklerde. Gök ee, işte göktengri. Mesela işte Hazreti Peygamber aleyhissalatü küçük bir cariyeye Allah nerededir diye sorduğu zaman gökyüzünü işaret edince onun e, doğru bir harekette bulunduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla e, bu göktengri e, tanrı yani. İnancı eski Türkler'de var. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte ticaret tamam, işte askeri etkileşim tamam. Ama netice itibariyle o bölge insanının da e, İslam'ın öğretilerine, prensiplerine yatkın bir e, background'unun olması Türklerin İslamlaşmasındaki en önemli etkinler etkenlerden bir tanesidir. İşte gök tenkriye sunak Sunmak nedir arkadaşlar? Sunak eski Türklerdeki kurban adetidir. Yani kurbanın olduğu, e, efendim söyleyeyim iyilik ve kötülük e, düşüncesinin var olduğu, ahiret inancının ölümden sonra bir hayatın olduğunu, e, efendim söyleyeyim e, mutlak bir gücün, işte bir gök tanrının e, insanlara e, hayat ver, insanlara hayat verdiğini, padişahları, krallara liderlere işte yol vererek onları başa geçirdiğine inanç olan inanç yani bizim aslında İslam inancına çok yakın bir inanç arkadaşlar. Savaşçı değil mi arkadaşlar? İşte Alperenlerden bahsetmişti bir arkadaş. Bu savaşçı ruh, fetih ruhu, cihat ruhu, adaleti tesis değil mi? Bunlar var olan düşüncelerdi. İşte bu yüzden dolayıdır ki bu yüzden dolayıdır ki bu kadar bir ruh benzerliği Olmasından dolayı Türklerin İslamlaşması için çok önemli bir yazar. Onlar e, farkında olmadan İslam'a geçmiş bir millettir ifadesini kullanmıştır. Yani burada Türkçülük yapmaya falan çalışmıyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Ama tarihsel bir realiteyi iyi analiz etmeye çalışıyoruz. O da şu. Bu kadar e, itikadi anlamda, belki de olsa ameli anlamda e, tek tanrılı bir inancın ee, gök tanrı inancının İslamla örtüşmesinden dolayı Müslümanlı Türklerin Müslüman olması kolaylaşmıştır. İşte şamanizm arkadaşlar daha önce ifade, ifade ettiğim şekilde e, işte sihrin, büyünün e, şamanistik ritüellerin olduğu bir şey. Yani ben daha çok gök tanrı, tenkli inancı üzerine duruyorum. E, şamanizm üzerine e, durmadım. Dikkatinizi çekerse. Evet arkadaşlar demek ki e, Türklerin İslamlaşmasında bu üç etkeni söyleyebiliriz. Evet, yani bir iftahli geleneğe beslenen bir davet anlayışı ve askeri etkileşim. Ondan sonra işte ve bir de adalet ve hukuka dayalı bir ticaretin iyi temsil etmesi. Bunları bir icmali olarak düşündüğümüz zaman aslında Türklerin Müslüman olmasının bu şekilde çok daha kolay olduğunu e, tarih tarihsel süreklilik içerisinde anlamak mümkündür. E, tekrar başa e, gelip e, işte o oryantalizmin iddiasını dile getirdiğimiz zaman işte hani e, kılıcın ucunu göstererek kol bükerek efendim söyleyeyim cizliğe mahkum et, e, olmamak için Müslüman etmek gibi gayri İslami, gayri insani, gayri ahlaki yöntem ve metotların Türklerin İslamlaşması'nda çok da etkin olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar demek ki şöyle bir özetleyecek olursak Türklerin İslamlaşması'ndaki en önemli sebeplerden bir tanesi ticaret yollarının İpek işte yolu, ticaret yolu, o bölgede olması doğru Türklerden oraya gelmesi Sufilerin e, irfani gelenekle işte, e, ribatlar kurarak insanlara e, hizmet etmesi bunların hepsini e, bir icmal olarak düşündüğümüzde Türkler nasıl İslamlaşmıştır dersek işte bu şekilde İslamlaşmıştır. Türklerin İslamlaşma serüveni bu şekildedir diye özetlemek mümkün olur arkadaşlar. Şimdi e, size ben bir kitap daha tavsiye etmek istemiş edeyim. Ee, bilmiyorum bahsettiğimiz size ben burada? Bu Profesör Osman Çetin'in Türk e, İslam Devletleri Tarihi kitabı var arkadaşlar. Ee, düşünce kitabı evinden çıkmış. Türk İslam Devletleri Tarihi. Ee, buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hele hele yavaş yavaş artık Karahanlılara doğru e, gireceğiz. E, bu İdil Bulgarlarına Vermiyiz istemez miyiz pek emin değilim. Bir bakar sonra da. Genelde hocalarının pek işlemediği yönünde ee, bir düğüm aldım. Evet. Tamam artık e, önümüzdeki hafta hocam e, yazarı Profesör Doktor Osman Çetin arkadaşlar. Şöyle yaklaştığımı. Evet. Bir de arkadaşlar şayet derseniz ki evet çok da sayfası var. Evet arkadaşlar. Şimdi bakınız şöyle iki tane kitap var bakın burada. Evet, Müslüman Türk Devletleri Tarihi diye. Bunun yazarı kim? İbrahim Kafesoğlu Hakkı Dursun Yıldız Erdoğan Merçil. Şimdi hani kaynak olarak elimizde bulunsun derseniz arkadaşlar bu kitap bu kitap da Osmanlılara kadar getiriyor. Şimdi bu kitabın bir güzel tarafı bunun İngilizcesi de var arkadaşlar. Bakınız. Burada The Short History of Turkish Islamic States diye tercüme edilmiş. Bu kitabın İngilizcesi. Evet. Bugün okulda kitap satlıyordu. Birçoğunda gözüm kaldı. Sadece bir tane satın alabildim. Bilsenmezdir. Arkadaşlar e, kitap fuara şey devam ediyor yani daha sonra da alabilirsiniz. Şimdi size bir kitap daha e, göstereceğim arkadaşlar. Evet. O da şu. Profesör Doktor Nesimi Yazıcının İlk Türk İslam Devletleri Tarihi. Türkiye Diyanet Hakkı'ya hmm. Siz İstanbul dışındasınız. Kitabın pdf olanı varsa buradan ya da bir şekilde ulaştırabilir misiniz? Tamam. Bir bakalım. Ee, bir bakalım Şaban Bey. Ee, elimizde olan ne olabilir? Hmm. Bir saniye bakalım. şu an. Var mı arkadaşlar elinde olan? Şimdi arkadaşlar hani o Bulgarlar Türklüğü kabul ediyor mu? Türklük derken bir dakika. Hmm. Şimdi Bulgarların 10 Oğur Türklerinden geldiği, kökeninden geldiği söylenir arkadaşlar. Tabii ki bugünkü yani bu Bulgarlar bunu kabul e, etmezler. Niye? Çünkü ulus-devlet zamanında yaşıyoruz. Ee, Macarların da yine hakezat Türk boyun. Bizim hem hani, Türkiye'deki e, insanlar bunları hani kabul e, ediyorlar ama kendileri yani ulus-devlet çağında kimse kimsenin soyundan geldiğini kabul etmezler arkadaşlar. Yani Polmaklar'da, Bulgarlar'da, Makedonlar'da efendim söyleyeyim. Ee, mesela işte Türklerin de Uygurlar hani Uygurlardan geldiğini gün Türkiye'de işte kabul edenler etmeyenler vardı. O çok da önemli değildir arkadaşlar. Hani Bulgar diye bir Türk boyun olduğunu ya yani onoğur Türklerinden geldiğini işte bizim bilmemiz önemli. Kabul edip etmemeleri çok e, bizim açımızda önemli değil. Evet arkadaşlar e, PDF meselesine inşallah ben bir bakalım. Arkadaşlar sizde de, de, elinde olan varsa lütfen e, isterseniz grupla paylaşın. Ben de bir bakayım bulabildiğimi inşallah size göndermeye gayret ederim. Bu haftaki dersimizi de burada nihayet erdiriyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya kadar inşallah sağlık, esenlik içerisinde kalın ve bol bol öpüyün inşallah. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olasınız.